وَيَسِّرْ لِأَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأُفَوِّتُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَبَلَّعَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ <الْكَرِينَ> Ya يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ kalplerimizi envar-ı imaniye ve kuraniye ile münevver eyle onlara liyûnet ihsan eyle huşûnet ve kasvetten masun ve mahfuz eyle tevfikat-ı bizlere yâr eyle Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi ab eyle. Amin bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, En son bir evvelki hafta, Çeşitli yerlerden getirilmek suretiyle, imanımıza ait mühim bir esas etrafında ariye bir kısım delilleri kullandıktan sonra haşir akidesi etrafında bir kısım tahşidat yaptıktan sonra bu delillerle gösterilen öbür alemde insanların kimisinin Ali ve safi yukarıya kimisinin kesif ve aşağı, aşağıya gittiği hususunu neticeleri ve yerleri itibarıyla göstermeye çalıştım. Meselenin ilmi münakaşasından, nazari yönünü ifade ettikten sonra, bütün bunların bize neyi gösterdiğini, neyi anlatmak istediğini sizin dikkatiniz arz etmeye çalıştım. Kısaca, bu mevzuda gönlüm arzu ediyordu ki, Resul-i Ekrem Vesselam'ın, mücelletlerle anlatılan beyanları içinde Safa safa berzah hayatını, mahşer hayatını, cennet hayatını, cehennem hayatını size nakledeyim. Ama ben kararımı ve kanaatimi değiştirdim. Tetimme ve tekmili olarak bir hususu arz edip geçeceğim. Ve daha evvel zihnimde tasavvur ettiğim hususları ise inşallah müteferriken İleride Cenabı Hakk'ın lütfedeceği dersler içinde arz etmeye bırakacağım. Cennet ve cehennem bu alemin bir neticesidir. Bu alem yaşandığı için öbür alem olacaktır. Ve öbür aleme ne derlerse desinler o netice itibariyle Allah'ın gazabının alev alev yandığı yerden rahmetinin bah ve bahçe halinde arzı idare dışından ibarettir. Bir bağlar ve bahçeler manasına cennet vardır, bir de alev alev insanları ve her şeyi yakan, kavuran cehennem vardır. Cenab-ı Hak ikincisinin şerrinden bizleri muhafaza buyursun. Amin. Sabah akşam muhbir-i sadık, şafi-i müşeffe, kainatın fahrı kabir azabının yanında cehennem azabından Allah'a sığınmamızı emrediyor sabah akşam yedi defa farzdan sonra Allahümme ecirna minen nar derken bize hem cehennemin dehşetini anlatıyor beşer için nasıl mühim bir mesele olduğuna dikkati çekiyor ve bu mevzuda hem de sığınılacak tek varlığın Hazreti Allah olduğunu menca ve melce'in Hazreti Allah olduğunu gösteriyor insan salih amelle İkincisinin şerrinden kurtulmuş olacak ve birincisine de dahil olacak, vasıl olacak. İnsan iç istikametiyle ikincisinin şerrinden kurtulacak ve birincisinin bütün nimetlerini elde edecek. İnsan kalbinin yufkalığı, inceliğiyle, rikkatiyle, gecelerini ihya etmesiyle ve gözlerinin yaşıyla cehennem ateşini söndürecek. Cenneti kendi hakkında bağ ve bahçe haline getirecek. Cennet insanın gözyaşlarıyla sulanan bir bağ ve bahçedir. Kabir azabı yine insanın gözyaşlarıyla cennet bahçelerinden bir bahçe haline gelir. Mahşerin dehşeti zayıf asarla ifade edildiği gibi resul Ekram Ekrem aleyhissalatu vesselamı tam bizar ve rahatsız ettiği hengamda Cibril'in elinde bir şişe suyla orada belirdiğini müşahede eder. O bir şişe su serpildiğinde dağlar var, cehennem kıvılcımları sönüverir. ''Ya Cibril bu nedir?'' diye Resul Ekrem'in sormasına mukabil, müminlerin Allah'ın azametinden, heybetinden ve mehâfetinden, kalp inceliklerinin ifadesi olarak döktükleri gözyaşlarıdır. Hiçbir şeyin söndüremediği cehennem ateşini söndürecek, ve haklarında cennetleri rıdvan ve bahçeler haline getirecek iç inceliğinin, rikkatin, re'fetin ifadesi gözyaşlarıdır. Bugün Cenab-ı Hakk'ın sadece inayetine istinad ederek bu hususu arz etmeye çalışacağım. Bu hususun gönül yapısı sağlam birisi tarafından takdimini çok arzu ederdim. Ben de içinizde oturayım bir direğin arkasında, sadece onu dinleyeyim. Hiçbir riyakarlığıma kimse muttali olmasın. Tıpkı gecenin siyah zülüfleriyle kapadığı an, kalkıp feryadı figanımı duyurduğum gibi, Rabbime bu iç ısraplarımı duyurmayı düşünürdüm. Ama ala mer'a ve mesme'im minennâs, böyle bir meseleyi anlatma bana düştüğü için, Mevlam riyakarlığımı ve sumami bağışlasın. Kim bilir belki ondan da sizin içinizde cenabı hak bir şey hasıl eder. Ben bir alemi hakkımızda dehşetini bertaraf edecek ve bir alemi gül ve gülistan haline getirecek bir hususu haşirle alakalı meseleye tekmile ve tetimme olarak takdim etmeyi düşündüm. Ağlanacak haline gülme, gülenecek gülünecek haline ağlama. Gülme, sonra ağlama. Burada gülme, öbür alemde ağlama. Veya burada ağlama, öbür alemde gülme. Burada beşaşet izhar etme, beşaşet gamz etme. Öbür alemde sararma, solma veya kararma. Ghabere ve katereye maruz kalma. Kur'an'ın ifadesiyle. Yüzünü toza toprağa bulama, boyama. Huzuru Risalet ve çıkabilecek bir yüzü kendinde görememe, hissedememe. Gülme, gülünecek yerde insanın gülmesi hoştur. Ya laubaliliğin ifadesi gülmeler. Ya Allah'ı haşa ve kella hesaba katmama havası içinde gülmeler. Ya hadisin ifadesiyle kalbin ölümünü netice veren gülmeler. Ya gülmesine mukabil bir kerecik olsun ağlamama karşısında gülmeler. Ehli gafletin, ehli talaletin gülmeleri bunlar. Felemma <gülüyor> ca'ehum bi ayatina izahum minha yethakun. Ayetü beyinatımız onlara gelince gülmeye başladılar. Hazreti Musa'nın harikalar meydana getiren asasına gülüyorlardı. Elinden çıkardığı yedi beyzasına, beyaz eline, nuraniyet neşreden eline gülüyorlardı. Nur neşreden eline gülüyorlardı. Gülünecek şey miydi bu? Bu karşısında serfürü edilecek bir husustu. Bir elin bir güneş gibi etrafa nur saçması, saçması insanı secdeye götürecek, inkiyada sevk edecek bir husustu. Ama neyin nerede nasıl yapılması gerektiğini bilemeyen, haline ağlayacağı, inkiyat edeceği, serfuru edeceği muallâ bir mevkide gülüyordu. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَتْحَكُونَ Gülüyorlardı, birbirlerinin göksüne vurarak gülüyorlardı. Arkaya kaykılarak gülüyorlardı. Kalçaları üzerinde oynayarak gülüyorlardı, kahkaha atıyorlardı. Hazreti Musa'nın harikalar ifade eden ahvaline etvarine gülüyorlardı. Hazreti Mesih'i onun yerine bir başkasını çarmıha gerdikleri zaman yine gülüyorlardı. Kainatın fahri bir güneş gibi Medine-i Münevvere'de tülü ettiği an yine gülüyorlardı. Nebiler Sultanına da gülüyorlardı, gülmede devam ediyorlardı. Efe min hâzel hadîfi tâcebûn ve tedhekûne tebkûn ve entüm sâmidûn i̇bn Ömer gibi, Ömer bin Abdülaziz gibi kimseler Kafirler hakkında nazil olan ayetlerden de endişe edip ağlıyorlardı. Bu ayet haddi zatında resul Ekrem'i dinlemeyen bir cemaatin yıkık ve dökük halini ifade ediyor. Efem min hazal hadîfi te'cebûn Şu gökleri yere bağlayan, gökle yer arasında ittisal ve rabıta temin eden bu mukaddes söze mi şaşıyorsunuz? Kur'an karşısında mıdır sizin bu şaşkınlığınız ve hayretiniz? ve tethakunu ve la bir de bu ne hamlık bu ne kabalık durmadan gülüyor da hiç ağlamıyorsunuz diyor bu entum samidun siz şen şakrak serazat ve kakır, çakır keyf hareket ediyorsunuz keyfiniz ve neşeniz içinde kendinizden geçmiş bir vaziyet arz ediyorsunuz nebiler sultanına da gülüyorlardı bu necim suresinin sonunda Mülhidin, müşrikin ve muannidin Kur'an karşısında bir vasiyetini ifade ediyor. Ya bütün duygusunu, alıcılığını ve anlayışını kaybetmiş, müminlerin idraki ve anlayışı bu seviyeye inmişse ona ne demek gerekir? Göklerle yer arasında izdıvaç hasıl eden, lahut alemi imkan alemini yan yana getiren, kulu Allah'a muhatap haline getiren ve indelhace duasında münacatında Allah'ı kula muhatap haline getiren Kur'an-ı Muç Zülbeyan'ın okunması karşısında bizim çakır keyif ve serazat olmamıza ne dersiniz? Ömer bin Abdulaziz de buna alıyordu. Efe <gülüyor> min hâzel hadîfi ta'cebûn ve tedhâkûne velâ tebkûn ve entüm samidun. Eğleniyorsunuz, zevk ediyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz, halbuki müthiş bir hayat, halbuki müthiş bir alem adeta ejderha ağzı gibi ağzını açmış, sizi intizar ediyor. Sağa sola inhiraf etmeden muhakkak sizin için müheyyah o aleme gideceksiniz. Bu yolda ve bu yolculukta sizi durduramayacak kimse, yüzünüzü başka tarafa çeviremeyecek. Nabüt o aleme gidecek ve sizin için mukadder olan encamı göreceksiniz. <gülüyor> Amel edin, herkes hangi yoldaysa o yolun encamındaki şeyleri elde edecektir. Amel edin müminler, salihatta bulunun, kalp rikkatında bulunun. Nebiler nebisinin ifadesiyle, gözü yaşaran insanı Allah Celle Celaluhu cehennemde yakmayacaktır. Eğer ağlıyorsanız, Gecenizin karanlık örtüsü altında sizden bir gönül ıstırabı o his ve heyecanın ifadesi gözlerinizde bir ceyhunluk var ise Allah sizi cehennemde yakmayacaktır. Yeri geldiğinde arz edeceğim. Mülhit nebiler nebisine de gülüyordu. İslam satvet ve ihtişamıyla zuhur edince dıştaki küfür işte nifak halinde yine hükmünü icraya çalışıyordu. Bu keyiflenme ve bu keyif, bu serazatlık bu defa sinsi sinsi ve içten oluyordu. İhtişamı İslam karşısında onlar dişlerini gösteremiyorlardı. Resul-i Ekrem vesselam cihada savaşa harbe gidiyordu. Onlar geride kalıyor ve bir kısım efkarı idlal etmeye çalışıyorlardı. Ve bunlar, affedersiniz haşe onların ifadesi, akılsızca ve enayiçe ölüme gittiler deyip, arkadan keyifleniyor ve gülüyorlardı. Gülüyorlardı ki, yaptıkları bu çirkin şeyleri Allah Celle Celaluhu yüzlerine vurdu. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّٰهِ وَكَرِهُوا اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَالُوا لَا تَنْفِرُوا قُلْنَارُوا جَهَنَّمَا أَشَدُّ حَرَّا لَوْكَانُ يَفْقَهُونَ فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَفْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ O geride kalanlar, bütün iyi işlerde geride kalanlar, bütün mükafat ve mücazatta önde olanlar, yağmada, talanda, ganimette önde olanlar, bir şeyi kapmada, Kapıp kaçırmada mütemadiyen önde koşanlar. Ama cidalı cihada, vesaya, gayrete sıra geldiği zaman arkada duranlar ve işi yandan yandan tutanlar. فَرِحَا الْمُخَلَّفُونَ bi خِلَافَ رَسُولِ Tam resul ü Ekrem'e ters. O bir işe giderken aksi istikamete gidenler ferih ve fehur. Sevinçleri içinde keyiflerine payan yok. وَكَرِهُوا en يُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ ve ف۪ي fi اللّٰهِ Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihadı hoş görmüyorlar. Resul ü Ekrem'e zıdd olarak, ters olarak, Resul ü Ekrem ve onun sadık dostları, Allah yolunda cihadı hoş görüyor. Cihadı seviyor. Cihat yoluyla cennete gitmek için adeta kalıntılanmış uçuyor. Onlar ise ölüme gidiyor gibi cihattan ürküyor, korkuyor ve tiksiniyorlar. Ve temfiru lâ fil harz. Sadece bununla değil, nifakın ve küfrün perde altına girmesinin ifadesi olarak bu sıcak havada da cihada gidilir mi diyorlar. Vaka aynen Tebuk'ta olmuştu. Okuduğum ayeti celilerde sureyi tevbede bulunan ayetlerdir. قَالُوا لَا يَتَنْفِرُوا فِي Böyle sıcak bir mevsimde de harbe gidilir mi? Daha neler diyorlardı hadislerin ifadesiyle. Bu Hazreti Muhammed haşa şaşırmış diyorlardı. Kimin şaşırdığı öbür alemde belli olacak. Beni asferle harbetmek etmek için Roma önlerine doğru gidiyor diyorlardı. Müslümanlarla istihza ediyorlardı. Ruhu, karakteri ve kalbi zayıf olanları idlale ve baştan çıkarmaya çalışıyorlardı. قَالُ لَا تَنْفِرُوا <gülüyor> فِي Kur'an bir bardak, soğuk şerbetle adeta Müslümanların imdadına yetişiyor. Kul نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرَّ De ki cehennem ateşi daha şiddetli, daha çetin ve daha fazla zorlayıcıdır. لَوْ كَانُ يَفْقَهُونَ Az anlayabiliyorlarsa. Az anlayabiliyorlarsa, burada sıcağı çeken orada çekmeyeceğini anlayacaklardır. Az anlayabiliyorlarsa, buradaki meşakkat nispetinde orada ağırlığın hafifleşeceğini anlayacaklardır. Az idrak edebiliyorlarsa, buradaki korkunun orada emniyet haline geleceğini anlayacaklardır. Az idrak edebiliyorlarsa, buradaki emniyetin orada korkunç bir dehşete ve korkuya inkılap edeceğini de anlayacaklardır. Felliyethaku qalilan ve ellabku katira küstaht ağızlarına bir tokat vururcasına felliyethaku qalilan ve ellabku çok ağlayın az gülün bir makanu yeksibun arkadan arkaya gıyapta ve gıybette müslümanların aleyhinde bulunuz, bulunduğunuzdan ötürü çok ağlayın az gülün diyor çok kötü şey kazandınız bu mülhitlere, müşriklere idi. Ama bir mü'min hayatını müşrikin çok gülüp, az ağlama veya hiç ağlamama durumuna göre değil de mü'minin sıfatı olan çok ağlayıp, az gülme durumuna göre ayarlama mecburiyetindedir. Allah müşriklerden ne istiyor? Münafıklardan, mülhitlerden ne istiyor? Neyi yapmadan vazgeçmelerini talep ediyor onlardan? Belli ki matlub olan sıfatodur. Belli ki Allah onlardan mümin sıfatı istiyor. Kafir sıfatından tevakkı etmelerini istiyor. Öyleyse bir mümin çok ağlamalı az gülmeli. Onun da seyyiatı vardır. Onun da iktisap ettiği şeyler vardır. Bunlardan ötürü çok ağlayıp az gülmesi lazımdır. Bu iş böyle olmasaydı, bu, bu hakikat böyle anlaşılmasaydı, Resulullah ve ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece ve gündüz durmadan gözyaşlarını ceyhun ederler miydi? Cenabı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri bizlere de anlayış ihsan eylesin. İşte bu vadide duran Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu vadinin muhtezası olan meseleyi bize ifade sadedinde "Lev <gülüyor> ta'lamuna ma a'lem" Ne güldünüz az, ne Bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Dağlara çıkardınız. Ailelerinizin yataklarını terk ederdiniz. Yediğiniz şeyler gırtlaklarınızdan aşağıya gitmezdi. Dilimizin ifadesiyle hadisin sonunda la vadittu enni kuntu şecereten tu'dat. Ne kadar arzu ederdim bir ağaç olmayı. Beşeri mükellefiyetlerden kurtulup da bir ağaç olmayı ne kadar arzu ederdim? İşte bunu bilseydiniz. Allah'ın muhatabı olduğunuzu bilseydiniz, ahseni i takvime mazhar ettiği insandan istediği şeylerin olduğunu bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz ve haim değilsiniz. Dört ayağı veya daha çok ayağı üzerinde emekleyen varlıklardan değilsiniz. Siz eşşar değilsiniz, nebat değilsiniz, cemadat değilsiniz. Siz akıl ve şuurla serfiraz edilmiş, Allah tarafından huzura alınmış ve muhatap ittihaz edilmişsiniz. İşte sadece bunu bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Görüyorsunuz ki Allah Celle Celaluhu gülmeyi tenkit ederken kafirlerin durumunu misal olarak alıyor. Gaflet ifadesi gülme, Allah'ı bilmeme ve tanımama eda ve havası içinde gülme, kafirin sıfatı olarak ele alıyor. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle, o semmi katil sayılıyor, kalbi öldüren bir zehir sayılıyor. İnsanın güleceği an, dudağının geriye gideceği an olabilir. Ama gülünecek yeri bilmeli. Mağdut ve mahdut resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın da güldükleri olmuştur. Fakat bu gülüşün verasında dahi bir hüzün vardır. Bir hüzün vardır zira insanı mahzun edecek ebedi bir hayat vardır. O hayat için insan dünyada ya her şeyi kazanacak veya her şeyi kaybedecektir. Onun için onlar geldiler, bu cihanda yaşadılar, hep güldül ağladılar fakat hiç gülmediler. Gülü gördükleri zaman da gülmediler. Bülbülü gördükleri zaman da gülmediler. Buranın gülme diyarı olmadığına inandılar. Yunus ne güzel anlatır bunu. Bir garipsin şu dünyada gülme gülme ağla gönül veya gül. Derdin dahi çoktur senin gülme gülme ağla gül veya gönül. Ebu Bekir Sıddik Veli. Onlar Muhammed'in yareni. Ömer, Osman, Ali Hani, Gülme Gülme Ağla Gönül. Saf bir Anadolu edasıyla bu dünyanın gülme dünyası değil ağlama dünyasını olduğunu ifade eder. Gülünecek yer öbür alemdir Kur'an onu da anlatacak. Vucûhun yawme izim müsfiratun dahikatun mustabşirah. Burada ağlamış yüzler orada adeta güneş gibi şüa neşediyor mahiyette, gamze diyor mahiyette gülecek ve Allah'ın nimetlerini tebessümle gülerek karşılayacaklardır. Bu orada oluyor burada değil. Bura ağlama diyar. ağlama diyar olduğu için Kur'an sita işkar bahsediyor ağlayanlardan. Ve yehirun lilazgan yebkun ve yziduhum husu. Sadakallahul azim. Kul idullahi ve'durrahman ayyem ma ted'u felehu'l esma'ul husna. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ Çeneleri üzerine yere kapanırlar. Secdeye giderler diyor. Meseleyi mübalaalandırmak, onların durumundaki fevkaladeyi ifade etmek için buna secdeye gitme denmez diyor Kur'an-ı Kerim. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُواً Onlar da Kur'an'ı dinliyorlar. Buna yıkılma denir, yüzlerin üstüne yere yıkılıveriyorlar. Deniyor ki ayeti kerime Varak bin Nevfel Abdullah bin Selam hakkında nazil oldu. Niceleri vardı ki onlar hakkında nazil oldu. Nice isimsizler vardı İslam'a evvel ve sonra girdiler. Kur'an-ı Kerim'i Medine'yi tahirede dinledi. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yüzünü görmek nasip olmadı ama yüzünü yere koydu. Onun da bundan hissesi vardır. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın sesini, soluğunu duyduğu an Mektup yazdı. Ferman edersen geleyim ya Allah dedi. Ama bir raiyatın başında bulunuyorum. Müsaade buyurursan bunların içinde kalıp hizmet edeyim. Diyen Necaş'in durumunu da ifade ediyor. Onu da işin içine alıyor. Rahip senelerce Resul Ekrem'i arıyor. Haham senelerce Resul Ekrem'i arıyor. Işığın zuhur ettiği yeri araştırıp buluyor. Resul Ekrem'in köyü Medine'ye kadar geliyor. Geldiği anda Uhud felaketiyle karşı karşıya kalıyor. O vefat etti. bari vefatın arkadan yetişeyim diye Uhud'a koşuyor. Ve ahirrun alil azgan. Yüzünün üstüne yere yıkılıyor, yabkûn, ağlıyor. Bulacağım yerde kaybettim diyor. Cenap Şahabettin'in ifadesiyle Allah'a karşı Nerede, nerede Rabbim dizlerin der gibi, nerede ey Yüce bir dizlerin başımı koyayım der gibi yere yıkılıyor. ve Yahirrun elil kaniyebükun Sitaişkar bahsediyor Kur'an-ı Kerim ve yazziduhum huş O Kur'an huşu ve saygılarını iç alemlerindeki bu utlaşmayı ve derinleşmeyi Kur'an-ı Kerim' artırıyor. Bu utlaştıkça bu utlaşıyor lahut alemine yükseliyor. Delailin ve şevahidin ötesinde, siz varın aklınızla bir kısım diyalektikler içinde mücadele edin. Onlar ruhlarını açılan pencere ile Allah'ı müşahede ediyor, asarını müşahede ediyor, delillerin üstüne çıkıyor onlara tekme atıyorlar. وَيَز۪يدُهُمْ خُشُوعًا Sonra قُلِدُ اللّٰهُ اَوْدُ الرَّحْمٰنَ اَيَّمَّا تَدْعُوْ فَلَهُ الْاَسْمَعُ الْحُسْنَةِ Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın huzurunda siyahi bir köle oturuyor. Kainatın fahrına ve kuduhannas ve elhijara uddetel-kafirîn. Ve ya vakuduhannas ve elhijara alayha melâike tun gılâz şidâd la yahsunu'llâhe mâ emerehu ve yef'alûne ayet nazil olmuş. Kainatın fahrı cehennemin umumi durumunu ifade ediyor. Cehennem şu kadar zaman şöyle sararır, şu kadar zaman siyahlanır, bin seneden sonra kıpkırmızı hale gelir. Ağlamalı bir sayha, siyahi köle kendisini yere atıyor. Bu anında da Cibril orada beliriyor, bitiyor. ''Men hazel baki beyne yedeyk ya Resulallah. ''Önünde senin kendini yere atan bu ağlayan da kim?'' diyor. Allah biliyor ağlayanın kim olduğunu. Resul Ekrem de biliyor. Emin olan Cibril de biliyor Alya'nın kim olduğunu. Ama öğrenilmesi istenen şey vardır. Huva raculun <gülüyor> minel habeşe, Habeşi bir köledir. Bilal'ın neslinden, Bilal'ın ırkından bir köledir. Ama içi nur dolu bir insan. Ayatı Kur'an inerken, onun beyanı takdim edilirken Nasıl ince bir kalple ona muhatap olunması gerekiyor, işte onu idrak etmiş siyahi bir köle. Bize de ayetler oluyor. Kur'an'ın ifadesiyle dağlara inseydi şak şak olup parçalanırdı diyor. Ya siz ne oluyorsunuz müminler? Ağlamalı bir sayha siyahi köle yerde can çekişir gibi kıvranıp duruyor. Men hadel baki ya Resulallah beyne dedik? Önünde bu ağlayan, feryat eden de kim? Raculun min el habeşe, habeşli bir köle. İnne azza ve Celle yakul, İnne Allah'ı ve Celle yakul, fe ve izzeti ve celali ve ertifai fevk-ı arşi, La tebki'aynü abdin min mekhafeti fid dünya, illa ekthertu dahikeha fil cenne'u kema Allah şöyle ferman ediyor. İzzet ve celalime yemin ederim. ''Arşımın üzerinde irtifaıma yemin ederim ki, kulun gözü dünyada benim korkumdan, bana olan saygısından, yaşardıktan sonra ben ahirette cennette onun yüzünü güldüreceğim mahzun olmasın.'' diyor. Siy siyahi köle. Siyahi köle ama turnayı gözünden vuruyor. Siyahi köle ama buhbüheyi cennete bir hamlede uçuveriyor. Siyahi köle ama çok beyazların kendini asil görenlerin uçup uçup da varamayacağı namütenahi bir ufka bir hamle bir nefada çıkıyor. Biz de o ayeti dinliyoruz. Vakudü'n-nasu vel ayetini biz de dinliyoruz. Ama gönüllerimizde hakiki bir müminin sinesinde makes bulduğu gibi çok defa bulmuyor. Cenab-ı Hak Kalp kasvetinden bizleri masum ve mahfuz buyursun. İç katılığından hala eylesin. Hiçbir hayır yoktur içi katı olanlarda. Cennete girecekler ümit edilemez pek kalbi katı olanların. Çünkü Resul ü Ekrem, Dumura uğramış gözden sana sığınırım Allah'ım. Yaş çıkmayan gözden, yani şeytandan sana sığındığım gibi sana sığınırım diyor. Siz varın o türlü akibetin ne olduğunu, Allah Resulünün sözleri içinde anlamaya çalışın. Ağuzu bir kemin ayninla tedme Ben de yaşarmayan gözden sana sığınırım Allahım. Sizin halasınız olacak. O sayede İnşallahü Teala kurtulacaksınız. Cenab-ı Hak hepimizi halas eylesin. Kalplerimizdeki küçük heyecan ve ürpermeye bağışlasın hepimizi nar cehimden. Azabı kabirden o günün dehşetinden gazebin feveranından mahsum ve mahfuz buyursunlar etrafı çok iyi görenler yerini güzel tayin edenler geleceğe hazır olan bütün büyükler bunların içinde göz yaşını Ceyhun etmemiş bir insan göremezsiniz ve ben söylediğim sözlerden bir tanesi Kur'an dışında ise kendimi buradan da azlederim, her şeyden de azlederim. Ülāik al-lāzin an'amallahu ʿalayhim min anbiyīn min zurrīyat ʾAdām, wa min man hamalnā mā anūh, wa min zurrīyat ʾIbrāhīm wa Isrāʾīl, wa min man hādīnā wa ājtbiynā, idzā tūtla ʿalayhim ayyāt harru sucdan ve bukiye sadakallahul azim anlatıyor bir kısım mükafatları bir kısım mükafata mazhar olanları ve sonra şöyle diyor dikkatinizi çekiyorum benim size anlattığım bu kimseler Allah'ın nimetine mazhar olanlardır. Bunlar Hazreti Adem'in zürriyetinden Hazreti Adem Hazreti Nuhla beraber gemiye bilenlerden atlıyor. Hz. İbrahim ve onun arkasından gidenler, İsrail ve İsrail'e tabi olanlar, bizim hidayetimize erenler ve bizim tarafımızdan intihab edilenler, ihtiyar edilenler, seçkin kullar Mustafa'nın arasına girenler, istifa ve ihtibar edilenler, ihtiyar edilenler arasına girenler. Bütün bunlar ne yapıyorlar? Hazreti Adem'den bu seçkinler, ne kadar ne yapıyorlar. İza <Sessizlik> tutla aleyhimayetur rahman. Rahman'ın ayetü beyinat onlara tilavet edildiği zaman harru succeten ve bukiye. Yüz üstü yere yıkılıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı diyor. Büyük davalar. Büyük davaların hamelesi büyük insanlar. Büyük başlar ve büyük beller. Bu büyük hamuleyi sırtlarına aldıkları zaman onu yüzdürecek derya olarak daima gözyaşlarından meydana getirdikleri göle o deryaya dayanmış onun içinde yüzdürmüşlerdir. Harru succadan ve bukiye yüzüstü yere yıkılıyor ve hıçkırık hıçkırık ağlıyorlardı. Kur'an ferman ediyor. Hazreti Adem'in üstünlüğünü sitayişkar olarak anlatırken Hazreti Nuh'u anlatırken Hazreti İbrahim'in üstün tarafını anlatırken, Allah'a karşı tül gibi tir tir titreyen, bir rikat içinde daima ürperti içinde bulunan Hz. Rahman'ın kalbini anlatırken, stayişkar sözleri arasında yüzü üstüne yere yıkılmayı ve hıçkıra hıçkıra ağlamayı dile getiriyor. Benim okuduğum bu secde ayetlerini siz de duyduktan sonra, Şimdi olmaz ama fakid âyetleri tekrar ediyorum. Bu ayetlerin içinde secde var. فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُنَا دَعُوا الصَّلَةِ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُنَا دَعُوا الصَّلَةِ وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Bu kalbi incelerden, gözü yaşaranlardan sonra bir kısım şerr-ül halef miras yediler, zuhur etti diyor Kur'an-ı Kerim. Her peygamberin arkasından. Namazı zayetti, şehvati efsaniyelerine ve beşeri kaprislerine uydular. Fa khalafim in badim, khalfunatau, salat ve tabag al şehvati, fasu feylqo nqiyya. Hafizana Allah Allah sizi ve bizi muhafaza buyursun. Amin. Namazı zayetttiler. Namazı şekil olarak bir kısım kalıplardan ibaret bir inşo olarak yerine getirdi zayetttiler. Şehevat-ı nefsaniyelerine tabi oldular. Beşeri kaprislerini aşamadılar. Dünyanın ayaklarına vurduğu prangadan kurtulamadılar. Saçılıp dökülemediler. Hasbilikle zuhur edemediler. Buranın bir matiye olduğunu bilemediler. Binip cennete ulaşmak için bir vesile, bir vasıta olduğunu idrak edemediler. Şehevat-ı nefsaniyelerine uydular. Her Nebi'den sonra böyle şerrul Halef miras yediği bir güruh, ne zuhur bir güruh zuhur etmiştir. ümmet Muhammed'in hissesine düşen bu güruhun biz olmasından endişe etmeliyiz. Size yine bir hususu arz edeyim. Çok uzak değil geçen de sohbette arz ettim. Hazreti Ebu Bekir böyle bir güruh içinde bulunmadan endişe ediyordu. Ben endişe edersem çok şey etmiş sayılmam. Sabaha kadar uzandığım sıcak döşekte ayaklarım uzata uzata ufluya puflıya yatan ben endişe edersem çok şey yapmış olmam. Kendisine soğuk su takdim ediliyor bir iftar vakti. Soğuk su içeceği zaman hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Sahih hadis ifade ediyor. Diyorlar niçin ağlıyorsun? Ma tübkike ya Ebu Bakır. Ağlatan nedir? Resul-ü Ekrem'in yanında bulunuyordum. Kayba doğru iki elinin ters tarafıyla bir şey itiyor gibi bir davranışta bulundu. Israr ediyordu. Belli ki karşısında da ayrı bir ısrar vardı. Kendine geldiği zaman ne yapıyordun ya Resulallah dedim. Buyurdu ki dünya temessül etti kendini bana kabul ettirmek istedi. Zorluyor beni kabul edeceksin. Elimin tersiyle gittim. Git bana kendini kabul ettiremesin dedim. Döndü bana dedi ki Dünya, sen beni kabul etmedin. Ben kendimi sana kabul ettiremedim ama senden sonrakilere kendimi kabul ettireceğim. Ebu Bekir ne diyor? Muhasebeye bakın. Korkuyorum ki dünyanın kendisini ona kabul ettirdiği zat ben olayım onun için alıyorum. Zira Resul Ekrem şu soğuk suyu bulup içememişti hayatında. Ya sen ancak şahlara, şahlara yakışır hayat içinde refah ve saadet içinde kalbin dahi katılaşmış, gözü yaşarmayan sen Kur'an'ın şu şiddetli tokatı suratına inerken kendine gelmelisin. Batirat ma'işetuhum. Onların hayat refahları onları baştan çıkarttı Allah'a karşı isyana sevk etti. Batirat ma'işetuhum. Ve sonra dön şöyle de istersen Fetilke menâzilhum Gidecekler Gidecekler ama Kabirleri gibi arkada harap bir dünya bırakacaklar Arkada bıraktıkları harap bir dünya gibi bir kabire gidecekler Gidecekler herkes gibi onlar da gidecek Ama bir hirpani binaya gidecekler Ve arkada da kendilerine hayır olmayan Kabir gibi harap bir dünya bırakıp gidecekler Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cihan onun için yaratılan insanlığın iftihar tablosu gittiği zaman Arkada yıkılacak, sökülecek, dökülecek bir şey bırakmamıştı. Eline geçen her şeyi, ukbasını, ahiretini mamur etmek için sarf etmişti. Cenab-ı Hak Dünya ve ukba muazenesini kurmaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayeti ve karşısında bizi titizliğe titiz davet ediyor. Belki zayıf derecede bir hadis ama çok hadis kitaplarında var. Utul Kur'ane vebuku ve illem te tebku fe tebaku veya Kur'an'ı okurken dile getirirken ağlayın diyor. Ağlayamıyorsanız hiç olmazsa ağlıyor gibi yapın kendinizi ağlamaya zorlayın. Allah'ın ayetlerini tilavet ederken sizi yaratan kalbinizden sistemlere kadar her şeyi elinde tutan Mevla'nın tenezzülen sizinle konuşmasını ifade eden ayetler okurken ağlayın. Kalbiniz katılaşmışsa şayet ağlayamıyor iseniz kendinizi ağlamaya zorlayın. Belki şeytanın elinden yakanızı kurtarırsınız da bir gün ağlamaya muvaffak olursunuz. Gecenizin siyah zülüfleri altında belki bir gün siz de gözyaşlarınızda yunarsınız, yıkanırsınız. Belki bir geceniz mamur olur. Belki bir anı seyyale ile Allah sizi kurtarır. Kendinizi zorlayın. Yenilerin ifadesiyle eksersiz yapın bu mevzuda. Kalbiniz yumuşaklık kazanacağı ana kadar, kasveti atacağı ana kadar, katılıktan sıyrılacağı ana kadar, Acı tatlı büyük küçük her hadise karşısında gözyaşlarını salıveren Resul Ekrem'in yoluna girip onun gibi olacağınız ana kadar ağlayamıyorsanız ağlıyor gibi yapın. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor. Muhterem Müslümanlar ahirete ait göndereceğiniz şeylerin başında diyorum. Çünkü bu bir bakıma kalbin inceliğinin Duyguların, uyanıklığının ve duyarlı oluşunun, letaifin çalışmasının, Allah'a karşı saygının ifadesidir. Sadece bir iki damla su değildir o. O çok büyük bir şey ifade eder. O kalbe imandan gelen bir namedir insana. O Mevla'yı hatırlatmanın ifadesidir. Hatırlamanın ifadesidir. O ahiretin ebedi çeşmelerinden akıp akıp da insan sinesi ve insan sadrı yoluyla insan gözünden dışa doğruya çağlayan cennet Kevser'inden daha kıymetli bir şeydir. Öyledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yalcu'n-nara raculun baka min haşşetillah ve la yedhulü'l-cennete musirun ala maasiyatin o Gözünden yaş çıkaran insan, ağlayan bir insan cehenneme girmez diyor. Masiyette ısrar eden, katılığını devam ettiren de cennete giremez diyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. anlatmasına göre, Efemin مِنْ هَذَا الْحَد۪يْفِ تَعْجَبُونَ ayetin nazil olmuştu. Bu ayet, müşriklerin halini anlatıyordu. Ama sahabi anlayacağı şeyi anlamıştı. Efemin مِنْ هَذَا الْحَد۪يْفِ Maali-i Münif'ini arz ettim size. İnen Kur'an-ı Kerim'e karşı mı öyle şaşkın ve hayretle bakıyorsunuz? Şaşılacak bir mevzu diye şu kelamı ı ezeli mi? Ele alıyor, ona şaşılacak bir mevzu diye bakıyorsunuz. Ağlıyoruz, ağlamıyorsunuz ve gülüyorsunuz diyor. Bu ayet nazil olunca ashab-ı kiram Mescid-i Nebeviye doldu, hıçkıra hıçkıra ağladılar. Öyle ağlıyorlardı ki buna ağlama denmez. Buna bağırma ve yırtılma denir. Birkaç dakika sonra da perde saadet hücresinden açıldı resul Ekrem içeriye girdi. Ayeti tebliğ etmiş, hücreyi saadetinde kim bilir belki o da muhasebesi içindeydi. Niye ağlıyor ashabım dedi. Dediler ya Resulallah bu ayete ağlıyorlar. Kur'an diyor ki onlara gülüyorsunuz ağlamıyorsunuz. Nasıl ağlanır cihana gösteriyorlar? Meleği alaya gösteriyorlar, belki melekleri de ağlatıyorlar. Bu defa resul Ekrem ayaklarının bağı çözüldü kendini tutamadı. Böyle bir sahabeye, böyle arkadaşlar kadrosuna sahip olduğundan dolayı kim bilir ne kadar duygulandı o büyük kalp. Dize geldi o da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bu defa bam teline dokunduk diye, bu defa da ona ağlamaya başladılar. Bir türlü hıçkırıkları durmuyor. İnlemeleri, feryadı figanları durmuyordu. Resul-i Ekrem'in ağlamasını alıyorlardı. Ve bu ağlama fırtınası, tayfunu geçince, Resul-i Ekrem'in dudaklarından biraz evvel size söylediği mübarek hadisi şerif döküldü. La yeli nara, recülün <gülüyor> bekâ min haşyetillah. Allah korkusuyla ürperen bir kalp. Kalbin ürpermesine tercüman gözyaşı. Mümin sırtında bunu taşıyorsa cehenneme girmez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.